Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi Sigara içmek abdesti bozar mı? Kıymetli kardeşlerim, abdesti bozan hususlar içerisinde bize nakledilen bilgiler içerisinde yani dinimizde hakkında delil bulunan hususlar içerisinde e, sigaranın abdesti bozduğu hakkında bir delil bulunmamaktadır. Zaten sigarada sonradan çıkan bir bir şeydir. Önceden sigaranın sigara hakkında hiçbir delil, hiçbir nakil bize bildirilmiş değildir. Sigara hakkında kimi alimler haram hükmünü verirken kimileri de mekruh hükmünü vermişlerdir. Ancak bunun haramlığı, sigaranın haramlığı ya da mekruhluğu abdesti bozma hususuyla ilgisi hususuyla ilgisi bulunmamaktadır. Yani sigara içmenin hükmü ayrı, abdesti bozma hükmü ayrı bir şeydir. Abdesti bozan hususlar içerisinde sigara bulunmamaktadır. Ancak sigaranın abdestin sıhhatine şöyle bir zararı dokunabilir. Yani ağız kokusu yapacağı için e, abdestin e, sıhhatini bozma durumu söz konusu. Olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.